Auzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya sayyidil evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i vel musallim. ve ila jami'il uliali ve'l hamdülillahi rabbil Allahum hasib ismi el esmaul husnanın 99. ismi son isimdir yani. Allah'ın isimlerini nüzul sırasına göre hep beraber anlamaya çalıştık. Allah kullarına 23 senelik o nüzul sırasında ismini ne zaman, hangi sırayla ismini kullarına vahyetmişse, kendini tanıtmışsa biz de o sıraya göre anlamaya çalıştık. Bu sıraya göre son isim, 99. isim El-Hasib ismidir. Herkesin hesabını gören, her şeyi bir hesapla yapan, hesapsız hiçbir işi olmayan, yarattığı her ne varsa, her ne olursa olsun, onu bir hesapla en ince ayrıntısına kadar hesabını yapıp yaratan, kuruna muamele ederken, kurunun hesabını yapan, Hazreti İnsan olması için, Cenneti kazanması için, gönlünün cennet olması için ona, onun için hesabı yapıp muameleyi öyle yapan. O hesabında rahmeti tecelli eden, keremi, ikrami tecelli eden, hayri, güzelliği tecelli eden, her şeyi bir hesapla yapan hesabı yapan Rahman ve Rahim olunca, Kerim olunca, Afu olunca, Teva olunca, Azim olunca, Aziz olunca, yani kulunu aziz etmek için, şerefli kılmak için en ince ayrıntısına kadar hesap yapıp muameleyi öyle yapan. Ayetleri okurken göreceğiz. Allah her şeyin hesabını yapandır derken bunu ısrarla söylüyor. Ayetlerle beraber anlayınca Allah'ın ne demek istediğini anlarız inşallah. Ayetleri onun için okuyoruz. Allah bu ismi söylerken, kendini bu isimle tanıtırken, nerede tanıttı, neyi söylerken tanıttı, onun için ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Bu ismin kulda tecelli etmesi için ne olması gerekir? Onun da hasib olması gerekir. Yani kendi hesabını yapması gerekir. Hazreti insan olmak için, kamil insan olmak için, Allah'a abd olmak için, kul olmak için hesabını yapıyorsa, hayatını yaşarken Allah'ın her şeyi bir hesapla yaptığını bilip, ona göre anlıyor, hikmetle bakıyorsa, ben Böyle bir durum karşısında nasıl kazanırım, Rabbimin rızasını nasıl kazanırım deyip hesabı yapıyorsa evet, hasib ismi onda tecelli etmiştir. Değilse hasib ismi tecelli etmemiş hesapsız adam. Hesabını yapmıyor. Nerede sabah orada akşam. Evden işe işten eve. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Neye çalışıyoruz? İşte rızkımızı kazanmaya çalışıyoruz. Eşekler sıkıntı kazanmaya çalışıyor. Senin başka bir özelliğinin olması gerekmez mi? Allah seni bunun için mi yaratmış? Para kazanasın diye, dünyayı kazanasın diye mi yaratmış? Sen hesabı böyle mi yapıyorsun? Böyle mi hesap yapılır? Allah o aklı, o iradeyi neden sana vermiş? Hesap yapasın diye, hesib olasın diye. Şimdiye kadar neyi anladık aslında? Allah'ın bütün isimleri kulda tecelli ediyor. Allah kuluna kendini tanıtırken kendisine yeryüzüne halife olsun diye yarattığı insana nasıl tecelli ettiğini, insanın Allah'ın isimlerini üzerinde nasıl taşıdığını, taşıması gerektiğini anladık. Anlatmaya çalıştık ve hep beraber anladık inşallah. Nasıl Allah'a ayna olunur? Nasıl Hazreti İnsan olunur? Allah bize onu anlattı. isimleriyle, güzelliğiyle. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın hasibi ismi bu ayetin sonunda geçiyordu. Aynı şekilde ne zaman ki bir selamla selamlandınız, daha güzeliyle siz de edin ya da aynı ile, en azından aynı ile muhabbete edin. Çünkü Allah her şeyin hesabını yapandır. Her şeyin hesabını arayandır, Hesabını sorandır. İnne Allaha kana ala kulli şeyin hasib. Allah her şeyin hesabını yapıp hesabını da size sorandır özellikle bu selamın hesabını soracak. Özellikle. Ayet onun devamı, hasib ismi onun devamında geliyor çünkü. Bunun hesabını sana sorar. Yapmayınca, kazanamadığın gibi bir de kaybetmen vardır. Kaybetmek nasıl diye Nankörlüklü. Bu şekilde selamı almayan, selamı vermeyen nankörlük yapmış olur çünkü. Başka bir ayet-i kerimede Allah ve kefa billahi hasiba hesap görücü olarak Allah yeter yani sen ne yaparsan yap kim seni nasıl bilirse bilsin hesap görücü olarak Allah yeterdir biri senin doğru yapmadığını söyleyebilir ya da birileri senin doğru yaptığını söyleyebilir sen hesabını Allah'a göre yap Allah sana sen doğru yaptın, güzel yaptın dediyse, sen doğru yapmışsın. Hesabını Allah'a göre yap. Hesap sorucu olarak, hesap görücü olarak Allah yeter. Sana yetmelidir. Allah kafidir ve kefa billah buyurdu. Bir de Allah'ın kafi ismi vardı. Allah'ın kafi ismi, hasib ismiyle beraber tecelli eder. Allah hesabı kimseye bırakmaz. Başkasına göre hesap yapmaz. Ya yühem Nabi, ey Peygamber, ey Peygamberim, ey Peygamberler, hasbuk Allahu ve meni minel mu'minil. Allah sizin için yeterlidir, Allah size kafidir. Allah sizin için yeterli olmalı yetişir. Sizinle beraber olan müminler içinde bu böyledir. وَحَسْبَيْكَ اللّٰهُ مَنْ اتَّبَأَكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ Size tabi olan müminler içinde Allah yeterdir. Yani her bir müminde hesap görücü olarak Allah'ı kendisine yeter görmeli, yeterli görmelidir. Peygamberler için geçerli olan, nebiler için geçerli olan, her bir mümin için de geçerlidir. Eğer o peygambere tabi olmuşsa, sana tabi olan, sana tabi olanlar için yeterlidir. Tabi olmamışsa ne olur? Tabi olmamışsa hesap görücü olarak Rabbini yeterli görmez. Başkalarının hesabını yapar. Allah'ın hesabını yapmak yerine başkalarının hesabını yapar anam ne der, babam ne der eşim ne der çocuğum ne der, komşular ne der herkes ne der deyip hesap yapar. Önce Allah'ın hesabını peygamberlere tabi olanlar önce Allah'ın hesabını yapar ve Allah hesap görücü olarak onlar için yeterdir وَنَدَعُوا <gülüyor> مَوَازِينَا Kısta li yevbil kıyamet Kıyamet günü biz Ferazileri kurarız. Fe la tuzlemu nefsun şey'a Hiç kimseye Hiçbir şeyle Hiçbir şekilde zulmetmeyiz. Haşa. Ve in kana miskâle Habbetin Min Herdal Yapılan amel Bir Hardal Tanesi ağırlığınca da olsa Allah onu getirir teraziye koyar. Hardal tanesi kadar. Eteyna biha. Allah onu getirir. Önünüze koyar. Ve kefa bina hasibin. Hesap, görenler olarak da biz yeteriz. Hesabı biz göreceğiz. hesap görenler olarak da biz yeteriz. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ بِسَلَاتِ اللّٰهِ O kimseler ki Allah'ın Risaletini tebliğ eder. Allah'a Resulluk yapar yebelliguna risaletillah Allah'ın elçiliğini yapar resulluğunu yapar Allah'ın ayetlerini tebliğ eder anlatır ve yahşevnehu ve Allah'tan haşyet duyar Rabb'inin büyüklüğünü azametini bilir onun karşısında hoşu içindedir ayetleri tebliğ ederken de risaletini yani Resulluğunu yaparken de harşet duyar. اِلَّ Ve onlar Allah'tan başkasından da harşet duymazlar. Büyük olarak Allah'ı bilirler. Allah'tan başkasını büyük bilip başkalarından harşet duymazlar. Ve kefa billahi hasiba. İşte hesap görücü olarak Allah yeter. Allah onların hesabını görür. Allah onların hesabını yapar. Allah bir kulun hesabını yaparsa hiç kimse ona galip gelemez. Allah onunla beraberdir. Onun hesabını Allah yapıyor. Niye hesabını Allah yapıyor? Çünkü o da Allah'ın Risalatını tebliğ ediyor. Allah'ın Resulluğunu yapıyor. Ayetlerini anlatıyor. Davet ediyor. Kim söyledi? Allah söyledi. Birçok kardeşimiz Arapçayı biliyor zaten. Bu ahşap suresinin 39. ayetiydi. Ve in ma nur yenne na'iduhum. Onlara o münafıklara müşriklere vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ev ya da seni vefat ettirirsek sana azabı göstermezsek yani onların azabını ve innema aleykel sadece sana düşen tebliğ etmektir anlatmaktır ve aleynel hesabı görmek bize aittir sana onları hesaba çekmek düşmez. Hesap bize aittir. Ne demek? Yani sen, sana düşen Allah'ın ayetlerini anlatmaktır. Onu küfürle itham etmek değildir. Münafıklıkla itham etmek değildir. Siz şöylesiniz, böylesiniz deyip onların hesabını görmek değildir. Çünkü hesap Allah'a aittir. Hesap bana aittir. Sana düşen tebliğ etmektir. Anlatmaktır dedik. Burada çok dikkat etmek gerekiyor. Yoksa sadece biz doğru yoldayız, gerisi yanlış yolda. Büyük yanlış. Hiç kimse kimsenin gönlünü, kalbini açıp imanını göremez, bakamaz. Onun için hiç kimsenin hesabını görmüyoruz. Allah böyle bir hakkı bize tanımamıştır. Yani yapsak ne olur? Hesabı gördük. Kendimizi Allah'ın hasib ismine şirk koştuk. Zatına şirk koşmuyoruz. Allah'ın hasib ismine şirk koştuk. Allah'ın yerine biz hesap gördük. Bu cehennemliktir. Nereden biliyorsun? Sen onun imanını biliyor musun? Gördün mü? Sen onun amelini gördün mü? Tarttın mı? Mizani kurdun mu? Bu hesap Allah'a aitti. Allah böyle bir şey yapma dedi. Peygamber'e de aynısını söylüyor. Sen böyle yapma dedi. Mümin, mümince durmalı, mümince tavır göstermelidir. Konuşması da, düşünmesi de mümince olmalıdır. Değilse sadece ben müminim demekle ki kimse mümin olmuyor. Eğer burada Allah'ın ayetlerini anlatmaya çalıştıksa, Allah'ın kitabını tefsir edip anlamaya çalıştıksa, Allah'ın isimlerini anlamaya çalıştıksa tek gayemiz vardı. O da la ilahe illallah demek. Allah'tan başka ilah yoktur demek. Tek söylediğimiz söz aslında budur. Yoksa niyetimiz ne kimseyi eleştirmek, ne çekiştirmek, ne de hesabını görmektir. Böyle bir şey yok. Allah vahyimi yaptı. Tebliğ et dedi. Risalatımı yerine getir dedi. Bütün müminler bundan sorumludur. Birbirimize Allah'ın ayetlerini okumamıza, anlatmamıza, her birimiz için bu bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık hep beraber. Fıttakulla <gülüyor> ve Peygamberlerin sözüdür bu. Bu Nuh Aleyhisselamın sözüdür. Fıttakulla <gülüyor> Allah'a karşı takva sahibi ol. Kendi kavmine söylüyor. Ve bana itaat edin. Niye bana itaat edin diyor? Ben sizin için örnekim. Ben Allah'a karşı takva sahibiyim. Sorumluluğumu yerine getiriyorum. Siz de bana uyun ki takva sahibi olasınız diye. Bana uyunca takva sahibi olursunuz Allah'a karşı. Evet, takva sahibi olur, mütefek olursunuz dedi. Kalu <gülüyor> eno'mine Onlar dediler ki Biz hiç sana iman eder miyiz? Sana nasıl iman edelim? Ve akel erzelu. Sana tabi olanlar rezil olanlardır. Aşağılık olanlardır, fakir olanlardır. Yani bizim aşağımızda olanlar sana tabi olmuş. Biz hiç sana tabi olur muyuz? Galı vema ilmi bir makanu yapmaları. Nuh dedi ki onlara, onların yaptıkları hakkında, onların aşağıdan midir, onlar yukarıdan bidir. Bu konuda benim bir ilmim yoktur. Onu Allah biliyor. Bu hükmü ben vermem, ben veremem. Hesap olan hesabı göreceği olan Allah'tır çünkü. İn hisabuhum illa ala Rabbi. Onların hesabı benim Rabbime aittir deyin. Lev teş'urum. Düşünsenize dedi. Bir aklınızı kullanıp bir tefekül etsenize. Bir şuur etsenize bunu. Hesab bana ait değil. Allah'a aittir. Rabbime aittir. Ben onların hesabını göremem. Aynı şekilde bir cemaate baktığımızda farz edelim. İşte buradakiler daha önce şöyle şöyle halleri vardı. Ya da böyle zahiri eksiklikleri var. Bazen kardeşlerimiz böyle hataya düşüyor. İşte bunlar buradayken biz gelmiyoruz. Ya da onlar oradadır, onun için gelmiyoruz. Aynı şekilde mesela ya da kardeşlerimiz yani bizden işte bunları kovun biz gelelim. Demelerin demeleri gibidir. Aynıydır. Arada hiçbir fark yok. Farkı olmuyor yani. Evet, hesap Allah'a aitmiş. Biz bilemiyoruz. Belki bizim o küçümsediklerimiz Allah katında bizden daha değerlidir, Allah'a daha yakındır. Nereden biliyoruz? Bize düşen başkalarının hesabını görmek değil, kendi hesabımızı görmektir. Kendi hesabımızı. Alledine yıbllığına rıssalatı Allah. O kimseler ki Allah'ın gönderdiği ayetlerinin resulluğunu yaparlar, tebliğ ederler. Ve yakşevnehu, vela yakşevne ahden illallah. Ve onlar bir tek Allah'tan haşyet duyarlar, Allah'tan başkasından da haşyet duymazlar. Ve kefa <sous> bildehi <-olin> hasiba ve hesap görücü olarak da Allah yeter. سُمَّ اِنَّ aleyna حِسَابَهُ Kim hayatı nasıl yaşarsa yaşasın sonra onların hesabı bize aittir. Hesabı bize verecekler. Başkalarına değil. Ne kimse kimseye hesap sorsun ne de kimse kimseye hesap versin. Evet, herkes hesabını bize verecek buyurdu. Bir de Allah ül hesaptır dedi. Hesabı seri olarak görendir. Daha doğrusu hesabı hemen görendir. Allah hesabı hemen nasıl görür? Bir güzellik yaptığımızda birine bir merhamet edip ona bir ikramda bulunduk. Veya sadece gönlün itibariyle ona merhamet ettiğimizde Allah'ın Rahman ve Rahim ismi bizim gönlümüze tecelli eder, etmiştir. O anda bizim gönlümüze tecelli eder, bizim üzerimizden de o rahmet ettiğimizin üzerine tecelli eder. Bu durumda biz Allah'tan, Allah seriül hesabdır, hesabımızı görüp bize rahmeti hemen yaptı. Sen bir rahmet yaptın, o en az bire on verir. Senin bu yaptığına karşılık, rahmete karşılık, o da sana on kat, senin yaptığının en az on katı kadar senin gönlüne rahmet, rahmeti tecelli etti, rahim ismi tecelli etti. Seriül hesab. Yani Allah'ın Rahim ismiyle güzelleşti. Aynı şekilde selam verdiğinde de öyledir. Allah seni selamette kalıyor. Seriyor hesabdır, hesabı hemen görendir. Yani sadece kıyamete kalmıyor. Herkesin amel defteri boynundadır. Kıyamet günü boynumuzdaki defterimiz, kitabımız açılıyor. Nasıl ki amelimiz Defterimiz boynumuza asılıysa bir de Allah'ın gönlümüze yaptığı o muamele vardır. Yani hesabı hemen görüp kazandığımızı hemen ikram eder. Bir yanlış yaptığımızda da aynı şey geçerlidir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kul bir günah işlediğinde bir yanlış yaptığında kalbine bir leke gelir. O manevi tarafına bir leke gelir. Bir yanlış yaptığınızda hemen bir sevap işleyin. Hemen bir güzellik yapın ki o lekeyi silsin. Yani hesabı anında görüyor. Yanlış yaptığında gönlüne leke, güzel yaptığında da nur tecelli ediyor. Allah'ın güzelliği, rahmeti tecelli ediyor. İsmi tecelli ediyor. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَسِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِعُ hisab. İşte onlar... Onlara, onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. Allah seriül hesabdır. Hesabı hemen görendir. Sümme rüddu ilallahi mevlahumul hak. Kıyamet günü onlar hak olan mevlalarına döndürülürler. Ela lehul hükmü ve huve esraül hesab. Dikkat edin. Bunu anlayın ki hüküm onundur. Hükmü Allah verir ve o hesabı seri olarak en seri hesap göreceği olan Allah'tır. Liyezillahu kullun nefsin ma kesebet. Allah herkesin herkes her neyi kazanmışsa Allah onu onunla cezalandıracak mükafatlandıracak. Güzellik yapmışsa mükafat, yanlış yapmışsa evet. cezadır. Mücazat deyince ikisini birden kapsıyor. İnellâhe seriul hisab. Muhakkak ki Allah hesabı seri olarak görendir. Anında görendir. El tücze nefsin bima keseb. Kıyamet günü için Allah buyuruyor. Bugün herkesin Kazandığı her neyse onunla mükafatlandırılacak veya cezalandırılacak. Yev. Bugün zulüm yoktur. Hisab. Muhakkak ki Allah seriül hesabdır. Hesabı anında görendir. Bir de Allah hasib ismiyle tecelli ederken buyurur ki Allah her şeyden hesaba çeker. Lillahi ma ve ma Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'a aittir. Ve in tubdu ma ev İster gönlünüzdekini, nefsinizdekini, ister gizleyin, ister açıka vurun, ister söyleyin, ister gizleyin. Allah onu bilir. Onu bilir. يُحَسِبْكُمْ bir اللّٰهِ Allah sizi onunla hesaba çeker. Neden hesaba çekiyormuş? Göğsünüzde, gizlediklerinizden. Kendi nefsinde gizlediğinden. İster onu gizle, ister açıkla, ister söyle. İster başkaları onu bilsin, ister başkaları onu bilmesin. Allah onu biliyor. Seni ondan hesaba çeker derim. Yuhasimkum <gülüyor> bihilda. Allah sizi onunla hesaba çeker. Ne diyor Allah? Gönlünü temizle, nefsini temizle. Tezkiye et. yanlış fikirlerle, yanlış düşüncelerle bir hazreti insana yakışmayan fikirlerle, fikirlerle düşüncelerle Huzura gelme. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü Allah'ın huzuruna ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Ancak selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa erer. Kalbini selamete erdir buyurdu. Nefsini de et, temizle. Senin gönlünde Rabbin olsun. Rabbini istemek olsun. Ebedi hayatını kazanmak olsun. Elbette ki Allah settardır. Allah hafizdir. Muhafaza eder. Eğer sen Rabbine karşı samimi olursan onu örter. Ve kefa billah. Allah sana kafidir ve o seni örter. Seni hatanın yüzüne de vurmaz. Ama senden o çabayı, gayreti istiyor yalnız. Sen çabanı gayretini eğer sarf edersen, gönlündekini temizlemeye çalışırsan, yakışmayan, karşına gelmesini istemediğin şeylerden temizlemeye çalışırsan, Allah sana yardım eder. Gerisini de örter, kapatır. Yoksa Allah onu karşına getirir ve seni ondan dolayı hesaba çeker. Neden böyle düşündün? konuştun değil niye böyle düşündün limen Allah hesaba çeker ama dilediğini de mağfiret eder siler yani olmamış gibi muamele eder ve yuazzibu dilediğine de azap eder bu sadece keyfi bir muamele değil sen eğer mağfiret olmak istiyorsan Rabbinden mağfiret dile. Fiili olarak da nefsini temizlemeye çalış. O kötü düşüncelerden, karşına gelmeni istemediğin, o yanlış fikirlerden, düşüncelerden kendini temizlemeye çalış. Sen böyle yaparsan istiğfar etmiş olursun. Allah da seni mağfiret eder. Ve yuazibu men yasha. Ama sen bunu yapmazsan, Rabbini ciddiye almazsan sen azabı hak ettin. Sen azap olmayı diliyorsun demektir. Yani Allah seni bundan hesaba çekip azap etsin. Böyle istiyorsun. Ben de sana öyle muamele ederim, haberin olsun dedim. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Yani hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemezsin. O senin nefsindekini, gönlündekini, fikrini, düşünceni önüne koymaya kadirdir ve seni hesaba çekmeye kadirdir. Bunu unutma. Yani, kıyamet günü içinde Allah bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin, hesabını gör deyip hesabı bir de kura teslim ediyor. İkre, kitabe. et. Kıyamet günü ona İkre, kitab buyurur. Oku, kitabını oku. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke Hasiba, bugün sen kendi nefsine, kendi kendine hesap sorucu olarak yetersin. O zaman eğer sen yetersin deriyse insan yeterdir. Ahirette yeterlidir. Acaba burada da kendine hesap sorucu olarak, hesabını görücü olarak herkes kendine yeter mi? Elbette ki yeterdir. Yeter olmazsa zulüm olur. Herkes hesabı Allah'a göre, Allah'ın vahkine göre yaptığında hesabını net olarak bilir. Kıyamet günkü hesabını bilir. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Herkesin aklı bu kadar çalışır ve bu kadar buna yeterlidir. Kendine hesap sorucu olarak yeterlidir yani. Bildiği kadarıyla, Allah'ın ayetlerini bildiği kadarıyla bir tek Fatiha'yı bilmiş olsun, kendisine hesap sorsun, hesap sorucu olarak Allah sen kendine yetersin dedi. Kitabını oku. Kitabın senin amelindir. Kendi amelini kitabına yazdırmışsın, onu okuyacaksın. Şimdi okuyalım. Okuyalım. Hesabımızı şimdi görelim. Bunu bilmemek mümkün mü? Mümkün değil. Eğer biri ben bunu anlamadım, aklım buna yetmedi dediyse, yeminle söylüyorum Allah ona hesap sormaz. Niye? Aklı yok adamın. Akılsızda hesap sorulur mu? Yakışır mı Allah'a? Sormaz. Onun hesabı yok. O direkt cennete gider. Hiç endişe etmesin. Anlamadıysa. Ama anlıyor. Anlamamak anlamamazlıktan geliyorsa. Farkındadır. Ben farkına varmadım diyorsa. Gözünü kapatıyorsa, kulağını kapatıyorsa, gönlünü kapatıyorsa kendine yazık ediyor. Bu yakışmıyor. Evet, insan hesap sorucu olarak kendine yeterdir. Hiç başkasından bir şey öğrenmesine gerek yoktur. Hesabını görebilir. Kitabı önündedir, elindedir. Ve onun o kitabını değiştirmek gibi bir imkanı vardır. Ahirette bu yoktur. Nasıl değiştirir? Günah mı işlemiş? Yanlış mı yapmış? Zulüm mü yapmış? Ne diyecek? Ya Rabbi ben kendime zulmettim. İnna zelemne enfusena. Biz kendimize zulmettik. La ilahe illa ente subhaneke innikuntum mine zalimi Ya Rabbi Sübhan sensin. Her türlü noksanlıktan beri olan sensin. Her türlü güzelliğe sahip olan sensin. Ben senin aciz kulunum. Zayıf kulunum. Ben kendime zulmetmişim. Bunu sil ya Rabbi. Bunu ört ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Bitti. Sildi mi sildi. Allah ben silerim dedi mi silerim dedi. Söz verdi mi verdi. Allah'tan daha sadık sözüne kim vardır dedim İstediğimizi değiştirebiliyormuşuz. Onda güzel şeyler mi olsun istiyoruz? Güzel şey yap, yazdır oraya. Kitabın elinde. Onun için kitabımızı bugün elimize alıp hesabımızı bugün görmemiz lazım ki yarın tabiri caizse pişman olmayalım, şoka uğramayalım. Şuha uğranacak bir durum yok yani. Kitap belli. Hesap bellidir. Önümüzdedir. Bütün günahlarımıza tövbe ettik, tertemiz olduk. Herkes kendi günahını biliyor. Herkesin düştüğü bir çukur vardır. İnsan beşerdir. Çukur olmazsa olmaz. Çukur olmazsa yolculuk olmaz. İmtihan olmazsa kazanma imkanı olmaz. Olacak. Yani nefis seni bir taraftan çekecek... Nefsin arzuları istekleri bir taraftan çekecek. Dünya bir taraftan çekecek. İnsanlar öteki taraftan çekecek. Sen de kendini Allah'a çekeceksin ki kazanasın. Ve la turdillezine yed'un rabbhum bil ghadati vel asyi Hitap Resulullah Efendimizedir. O sabah akşam Rablerinin cemalini, veçhini, yüzünü dileyerek isteyenleri yanından kovma. Rabbinin cemalini isteyenleri yanından kovma. Onların halini ne olursa olsun, durumları ne olursa olsun, Rabbinin cemalini istiyorsa, senin yerin onların yanıdır, onların yeri de senin yanındır, onları kovma. Ma aleike min hisabihim min şey. Onların hesabından sana bir şey yok. Merak etme. Yani onlar yanlış da yapsa, eksik de yapsa, onların hesabından sen sorumlu değilsin. Ve ma min hisabike aleyhim min şey. Senin hesabından da onlara bir şey yok. Yani her birinizin hesabı kendine aittir. O zaman buradaki kardeşlerimiz, elbette ki biz de buna dahiliz, herkes kendi hesabını yapmalıdır. Başkasının hesabını değil. Onun hesabından ona bir şey yok, ötekinin hesabından da ona bir şey yok. Bu hitap Resulullah Efendimiz'edir. Onların hesabından sana bir şey yok, yani sana bir sorumluluk yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok. فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ zalimi. Eğer onları yanından kovarsan, o zaman böyle bir durumda sen zalimlerden olursun. Allah hiç kimseye hoş yürü göstermez, tavizi vermez. Söz konusu kulluk olunca, abdiyet olunca, risalet olunca, Allah'ın ayetlerini tebliğ olunca, hiç kimse torpil yapmaz yani. Sana böyle söylemeyeyim demez. Resulü ne söylüyor? Bunu Resulullah Efendimize söylüyor. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Niye? Allah'ın cemalini istiyor adam. Böyle biri kovulur mu? Onun cemalini kazanmak için çaba gayret sarf ediyor. Allah'ın Resulü'nün de kimseyi kovmak gibi bir hakkı yoktur, yetkisi yoktur. Sahabenin de birbirini kovma yetkileri yoktur. Elbette ki onların halleri bir değildir. Bulundukları makamları bir değildir. Ama Resulullah Efendimiz'e dahi bu hakkı tanımaz. Yaparsan zalim olursun. Zulmetmiş olursun. Bin türlü eksiliği olabilir. Onun için biri buraya geldiği de ben Rabbimi istiyorum dediğinde iş bitmiştir. Ne diyoruz? O bizim başımızın tacıdır. Bitti. Rabbini sevenden, Rabbini isteyenden daha güzel kim vardır? Hataya batmış olsun. Her türlü yanlışı da yapsın yani. Hiç fark etmez. Hata geldiğinde sarhoş olarak gelmiş olsun. Benim için fark etmiyor. Herkes bunu biliyor. Benim böyle muamele ettiğimi de biliyor herkes. Ama gelmişse temizlenecek. Gelmişse düzelecek. Benim işim nedir? Evet. O zaman arkadaşlar bize yardım etmek istiyorsa ne yapması lazım? Kardeşlerine yardım etmelidir. Ki bana destek olmuş olsun, bana yardım etmiş olsun. Birbirini eleştirmek, çekiştirmek, yermek değildir. Yardım bu değildir. Yevme <gülüyor> izin Evet, O gün, kıyamet günü Allah'a arz olunursunuz. La teğfe minkum kafiye. Öyle ki hiçbir gizli haliniz kalmaz. Allah'a arz olunduğunuzda, Allah sizi huzuruna aldığında... Allah'a hiçbir harınız, hiçbir şeyiniz gizli kalmaz. Yani hepsini önünüze koyacak. O rahmet etmiş, üstünü örtmüş ayrı. Sana, seni ondan hesaba çekmemiş ayrı. Onu olmamış gibi kabul etmiş o ayrı. Yoksa evet, hiçbir gizliliği bırakmaz, önüne koyar. Evet, ayetler devam ediyor. Ve emâmen utiye Kitabığı bi yeminihi. O gün kim kitabını sağdan almışsa o kitabını sağından alan der ki: Fayakulu haumu ikreu kitabı. Kendi arkadaşlarına, akrabalarına, etrafındaki insanlara beraber olduğu insanlara der ki alın kitabımı okuyun. Kitabını şerefle taşıyor. Kitabından dolayı iftihar ediyor. Alın kitabını sağından alanlar. Alın kitabımı okuyun der. İnni zanemtu enni muraki hisabiye. Çünkü ben bugüne kavuşacağımı bugün hesabımın görüleceğine Geleceğini biliyordu. Hesaba göre yaşamıştım. Der. Artık o razı olunmuştur. Allah ondan razı olmuştur. O hoşnut olacağı, razı olunacağı bir hayattadır. Bir hayat onun için. Razı olacağı bir hayat onun için başlıyor. Cennetin aliye. O ali olan cennetlerdedir. Yeri cennettir yani. Kutufuha <gülüyor> Daniye Cennetin nimetlerinin, meyvelerinin vakti gelmiştir. Zamanı gelmiştir. Onun için cennetin zamanı gelmiştir artık. Kulu veşrebu Heniya Bima fil eyyamil haliye. Geçmişte dünyadayken hayatı yaşarken o yaptığınız işlerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. Hem de ebediyen. Ve amma man utiye bi Ama o kitabından kitabını soldan alan kimseler onlar da derler ki ve ya ya lem kitabiye ne olur? keşke hiç kitabım bana verilmeseydi hiç kitabımı almasaydım ve lem edri ma hisabiye. hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim ya leyteha kane Kadiye. Tevkikine ne olurdu? Keşke ölümle her şey bitmiş olsaydı. Hesap hiç olmasaydı. Evet. Eğer bu dünyada biz hesabımızı görmezsek, kitabımız sorumuzdan verilirse, kitabını sorundan alanlar, ben müminim diyenlerdir yalnız. Allah kafirlere, kafirler için hesap tutmuyor çünkü. Onlara hesab yok. Kafir olduğu, müşrik olduğu için, imanını kaybettiği için direkt cehenneme gidiyor. Ebediyen direkt cehenneme gidiyor. Hesabı görünenler mümin olduğunu söyleyenlerdir. Tartısı günahı ağır gelenlerdir. Hesabını burada yapamayanlardır. Hesabını burada önüne koyup hesabını görmeyenlerdir. Onun için hesabımızı önümüze koyuyoruz, hesabımızı düzeltiyoruz. Kalem elimizde. Allah bir de hesabı yanlış yapmayın buyurur. Em hasibtum en tedhulun cennet. Yoksa siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Yani neden? Niye ya Allah önce böyle buyurdu? Hesabı yanlış yapma. Hesabı doğru yap. Eğer sen cennete gitmek istiyorsan bunun şartı vardır, şartları vardır. Hiçbir şey yapmadan, gereğini yapmadan cennete gireceğini hesap etme dedi. Yoksa böyle mi hesap ediyorsunuz? وَلَمَّا يَاَت۪يكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ Yoksa o sizden önce geçenlerin yaşadıklarını yaşamadan, Onların başına gelenler sizin başınıza gelmeden siz de onları yaşamadan cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Öyle hesap etmeyin yani. Mesedhumul <messizlik> be'sahu onlara sıkıntı, kötülükler dokurmuştu ve derra hastalıklar dokurmuştu Ve zuzu Onları, onlar sarsılmışlardı. Onlar için yani manevi zezele olmuştu. Hatta yekûlel-resûle vellezîne âmenû me'âhû Öyle ki, onların arasındaki Allah'ın Resûlü ve onunla beraber olan müminler dediler ki, meta Allah'ın yardımı nerede? Nerede kaldı Allah'ın yardımı? Allah bize yardım etmeyecek mi? Diyecek kadar onlar sıkıntı yaşadılar, hastalık yaşadılar, sarsıldılar. Sarsıldıkça sarsıldılar onlar. Ela inne nesrallahi karib. Dikkat edin dedi. Allah'ın <gülüyor> yardımı yakındır. Yani sen sarsıldıkça sarsılmışsın. Nerede kaldı, kaldı Allah'ın yardımı diyecek kadar... Allah da Allah'ın yardımı yakındır. Yani Allah'ın yardımı mutlaka gelecek. Sana düşen dayanmaktır. Sabretmektir. Sıkıntı gelince isyan etmemektir. Rabbim bana neden böyle muamele etti dememektir. Onların yaşadığını yaşamadan cennete gidecekinizi mi hesap ettiniz? Eğer hesabı böyle da bu yanlış dedi. Bu hesabınız doğru hesap değil. Siz de onların yaşadığını yaşamadan cennete giremezsiniz dedi Allah her bir kulunu imtihana tabi tutar musibetle hastalıkla belayla onu sarsar sarstıkça sarsar buna beraber o mümin Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar da sarsılır ama Allah'ın yardımı yakındır merak etme dedi ben seni unutmadım unutmam Allah eğer böyle bir bu bulunuyorsa o kazansın diyedir büyüklüğünü göstersin diyedir. Her anda Rabbim desin diyedir. Em <gülüyor> hasibtum Yoksa şöyle mi hesap ediyorsunuz? Bir daha başka bir ayet-i kerime. Em tedhulul cenne Cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Ve lemma ya'lemillâhulledîne cahedû <gülüyor> minkum Allah sizin işinizden Allah yolunda cihad edenleri belli etmeden ve ye'leme sabirin sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Öyle mi hesap ediyorsunuz? Mutlaka Allah sizi imtihana tabi tutar Allah yolunda cihad edip etmediğinizi bununla beraber sabredip etmediğinizi ortaya koyacak, sizi size gösterecek Allah, Allah için gereken çabayı, gayreti sarf ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Gelen sıkıntılara, musibetlere, belalara cihad ederken, cihad ederken musibet gelecek, sıkıntı gelecek, dedrikodu, iftira gelecek. Buna da sabrediyorsunuz, ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Allah bunu belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ne demek yani? Eğer gerekeni yaparsan, cihadını yapar, sabrını ortaya koyarsan cennete girersin. Yoksa yoksa cennet yok derim. Böyle bir hesap yapma dedi. Hesabı böyle yapıyorsan, yani ben iman ettim demekle kurtulacağını, cennete gireceğini söylüyorsan bu hesap yanlış bir hesaptır. Bu böyle bir hesap yapma dedi. Fehasiba'l-lezina <gülüyor> keferu. O kafirler şöyle şöyle mi hesap ediyorlar? En yetehu ibadi min duni evliya. Benden başka benim kullarımı kendine dostlar edinecekler. Veli edinecekler. İnnâ e'tednâ cehenneme lil kafirine nuzula. Doğrusu biz cehennemi kafirler için hazırladık. Kafirleri cehennemde misafir edeceğiz. Nuzula. Onlar cehennemin misafirleridir. Allah'tan başka dostlar edinenler. Allah'ın berisinde. Allah'ı bırakıp, başkalarının dostluğunu Allah'ın dostluğuna tercih edenler. Allah onlara kafir dedi. Yani farancalar benden darılmasın, dostluğumuz bozulmasın, varsın Allah, bir şey olmaz. Tabii şeytan ne güne duruyor? hemen Allah'ın rahmetiyle kandırır. Bir şey olmaz. Allah afudur. Allah seni affeder. Allah rahimdir. Rahmandır. Sen böyle yaparsan bir şey olmaz. Der. Sağdan yaklaşır. Sen bunu yapıyorsun ama onlara yakın olmak için belki onların hidayetine sebep olur, vesile olursun. Bu da şeytanın sağdan gelmesi. Evet. Bizim dostumuz Allah buyuruyor, kerimine sizin veliniz, dostunuz Allah'tır. Resulüdür, Müminlerdir. Kafirleri dost edinmeyin. Edinirseniz, siz de onlar gibi olursunuz. Efə hasibtum enna ma kalaqnaqum Siz şöyle mi hesap ediyorsunuz? Nasıl? Yani sizi boş yere yarattık. Öyle mi hesap ediyorsunuz? Öyle mi düşünüyorsunuz? Yani sizin üzerinizde bir muradımız yok. Sanki ele başı boşu boş yaratılmış gibi boş yere sizi yaratmışım. Böyle mi hesap ediyorsunuz? Ve ennekum ileyne la turcaun. Yoksa siz huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Böyle mi düşün düşünürüz? Hesabı böyle mi yaptınız? Yani hesabını veremeyecek bir hayatı yaşayıp harınızda böyle mi demek istiyorsunuz? Hesben nas en yutreku en yehulu amenna. Yoksa insanlar biz iman ettik dedikten sonra onları öyle bırakacağımızı mı hesap ediyorlar? Tamam ben iman ettim, ben de tamam diyeceğim. Sen iman etmiş, sen müminsin. Onu öyle bırakacağım. İnsanlar böyle mi hesap ediyor? Ve hum la güftenun. öyle kabul edip onları öyle bırakacağım. Böyle mi zannediyorlar? Ayet devam ediyor. Wa la kafetenellediine min kabliyim. Andolsun ki onları imtihana tabi tutmadan, onlardan öncekileri de aynı şekilde imtihana tabi tutmuştuk. Onları imtihana tabi tutmadan. Fale alamennallahulledine sedaku. Allah o sadık olanları ortaya koymadan, onlar da kendini bilmeden وَلَا يَعْلَمَنَّ kazibin O yalancıları da ortaya koymadan hiç kimse cennete giremez, mümin olmaz, Allah onları mümin olarak kabul etmez. Evet. Demek ki mutlaka Allah imtihana tabi tutacak geçmişten gelen bütün insanları imtihana tabi tuttuğu gibi dedi. Öyle ki, oyla sadakatini ortaya koyacak ya da yalancılığını <gülüyor> Allah sadıklarla yalancılar birbirinden ayrılsın diye. İmanını ispatlayanlarla, sadece imani ağzında olanlar, dilinde olanlar Bilinsin, anlaşılsın diye. Niye bilinsin, anlaşılsın diye söylüyor Allah? Allah bilsin diye değil. Allah zaten biliyor. Kulü kendisi bilsin. Yalan söyleyenler yalancı olduğunu bilsin de doğru yapsın diye. Yalandan vazgeçsin diye. Sadıklardan olsun diye. Evet, sadık olanda sadıklığını bilsin diye. Sadakatini artırsın diye. Em hasibel lezine ya'lemune seyyiatı en yesbi yoksa o kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi hesap ediyorlar? Sama <gülüyor> Yakub'un ne kötü hüküm veriyorlar? Hesapları ne kötüdür? Ne kötü hüküm veriyorlar? Menkane Yerju Allah, her kim ki Allah'a kavuşmayı istiyorsa. Ve inne acelallahî le atin. Yani, muhakkak ki o an gelecek. Herkes için böyle bir an vardır. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Kendisine kavuşmayı isteyenlerin duasını işitendir, Feryadını işitendir. O an mutlaka gelecek. men جَاهَدَ ve اِنَّمَا يُجَاهِدُوا لِي نَفْسِهِ Her kim ki cihad eder, cihad çaba gayret sarf ederse, Allah'a kavuşmak için, evet, vasıl olmak için, baştaki ayet öyle buyuruyor, bir, o an gelecek. Bunun için ne gerekiyormuş? Allah yolunda cihad etmek gerekiyormuş. Yani çaba gayret sarf etmek gerekiyormuş. Kim bu cihadi yaparsa kendisi için yapmıştır kazanacak olan Allah değil odur. O kazanır. Neyi kazanacak? Rabbine kavuşmayı. İnellâhe laganiyun anil âlemin. Waqıka ki Allah alemlerden müstağnidir. Allah'ın hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Allah kuluna çaba gayret sarf edin dediyse bu onun içindir. Evet, ayet devam ediyor. Belledine âmenû ve âmilu's onlar ki evet, Allah yorunda cihad ederken o, o müminler onlar iman eder ve salih amel işlerler ve le nükefirenne anhum seyyati biz de onların günahlarını inkar ederiz le nükefirenle onların günahını inkar ederiz Örteriz değil mağfiret ederiz değil. Affederiz değil. inkar ederiz. Yani Allah bir huli için bu kulun bu yanlışı yapmadı dese kim yapmış diyebilir? Hiç kimse. Yapmadı deyince bütün gönüllerden de o Yapmamış. Allah yapmadı dediyse yapmamış. Onların günahını, günahlarını, onların yanlışlarını inkar ederiz. وَلَنَجْدِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي kanu يعمل bir de onlara yaptıklarının en güzeliyle muamele eder karşılık veririz. yaptıklarının en güzeliyle niye çünkü bu rabbini istiyormuş rabbine kavuşmayı istiyormuş onu bekliyormuş ondan em hasiba alladhene terahu seyyat yosa o kötülük işleyenler yanlış yapanlar en nec'alhum kelledine amenu ve amilus salihati sawar yoksa onları iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar böyle mi düşünüyorlar biri iman etmiş salih amel işliyor öteki imanı dilindedir ağzındadır ama kötülükler yapıyor İkisini bir tutacağımızı mı düşünüyor? Bunlar böyle mi hesap ediyorlar? Mehyâhum ve memâtuhum Hem dünya hayatlarında hem de ölümlerinde ölürken ve ölümden sonraki hallerinde onları bir tutup aynı muameleyi yapacağımızı mı hesap ediyorlar? Yanlış yapanlar. Sâ'e <gülüyor> mâ Ne kötü hüküm veriyorlar. Yani Allah iman edip salih amel işleyenlerle diğerlerini bir tutmaz dedi. Ne dünya hayatında, ne ölümlerinde, ne de ahirette onları bir tutmaz. Yani onlara yapacağı muamele farklıdır. İman edip salih amel işleyenler dünyada da saadette olur, ölümlerinde de, ahirette de. Ötekileri dünyada da kaybetmiştir. hasi fi kulubihim bihimmet yoksa onların kalplerinde bir hastalık mı var hala bunu anlamadılar enlen yhallahu e Allah onların o gönül gönlündeki nefislerindeki kimlerini ortaya çıkarmaacağını mı zannediyorlar? O kimseler ki Allah'ın birleştirmesini Emrettiği şeyi birleştirirler Allah'ın vahyini Allah'tan ayırmazlar Allah'ın vahyinin yerine başka bir şeyi Koymazlar Ayetleri okuyunca bunu Allah söyledi derler Öyle iman ederler Peygamberi Allah'tan Allah'ın kitabından ayırmazlar Peygamber demek canlı Kur'an demektir. Allah birleştirmesini emretmiş. Aynı şekilde dünya ile ahireti birbirinden ayırmazlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Allah bunları birbirine bağla dedi. Onlar ki Allah'ın birbirine bağlanmasını emrettiği şeyi birbirine bağlarlar. Hayatı yaşarken önümüze başımıza ne gelirse gelsin o bir imtihandır. Onu hemen ne yapan lazım? Allah'a, Allah'ın takdirine bağlaman lazım. Kendi kulluğuna bağlaman lazım. Rabbin seni imtihana tabi tutmuş ki kazanasın diye. Bağlamak böyledir. وَيَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ Ve onlar Rablerinden haşşet duyarlar. Rablerine saygı duyarlar. Rablerinin azametini bilir. Onun huzurunda haşşet duyarlar. Ve su el الْحِسَابِ Ve bir de onlar... Hesabın kötüsünden korkarlar. Hesabımız kötü olmasın diye evet, titrerler, korkarlar. Kimdir bunlar? Müminler. Evet, hesaptan korkanlar hesabını burada verirler. Orada korkmazlar. Burada korktukları için hesabı ona göre yapmışlar. Hayatı ona göre yaşamışlar ve orada korkmazlar. Rabbenek <gülüyor> Rabbimiz bizi mağfiret et. Ve li anamı babamı mağfiret et. Ve lil müminin, müminleri de mağfiret et. Yevme yekûmül hesab, o hesab için kalktığımız günde bize yardım et. Bizi mağfiret et ki dua ederler. وَسَوْفَ يُحَاسَبُوا حِسَابًا yasira. Onlar kolay bir hesapla hesaba çekilecekler. Bir de hesaptan korkmayanlar var. Kimdir bunlar? Hesaptan korkmuyorsa ona mümin denmez. Allah ona, onlara mümin demiyor. فَبَعْ لَهُمْ أَنِتْ Muaredit. Şimdi o zikirden, o insanı temizleyen, teskiye eden Kur'an'dan yüz çevirirken onların bir mazeretleri bir var. Neyi mazeret gösterip Allah'ın Vahyinden yüz çeviriyorlar? Keennham hamurun mustanfira. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidir. Ferret min qasware. Sanki onlar aslandan kaçar gibi kaçarlar. Neden kaçıyorlar? Allah'ın ayetlerinde. Allah'ın ayetlerinden kaçanlara Allah aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir dedi. Ben hayırdım. Yüredu minhum. En yüce Onlardan her biri kendisine kitap verilsin mi istiyor? Yani her birine, her birini peygamber yapıp ona ayrı ayrı bir kitap mı verelim? Bu benim yaptığım meal değil. Önceki meal'dır. Herkesin yaptığı meal'dır. En yu'tes suhufen müneşşere. Her birinin önünde Allah'ın vahyinden başka bir kitap mı var? Elbette ki var. Değil mi? Öyle söylüyor. Evet ya Rabbi, öyledir. Her birinin elinde bir kitap var. Senin vahyinin önüne koymuş. Onun için böyle yapıyorlar. Onun için senin ayetlerinden Aslandan kaçan yaban şekeri gibi kaçıyorlar. Allah söylüyor, ben söylemiyorum. En yu'te suhufen müneşşere. Onların önünde açılmış sahifeleri var. Bunun için mi böyle yapıyorlar? O kitaba bakıp o kitabı Allah'ın kitabına, ayetlerine tercih ettikleri için mi bunlar böyle yapıyorlar? aslandan kaçan yaban eşekleri gibi Allah'ın ayetlerinden kaçıp temizlenmiyorlar. Allah cevap veriyor. Kella, hayır, hayır dedi. Öyle değil. Sebebi nedir? Onu söyleyeyim diyor size. Ben la el ahiret. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Onlar ahiretin hesabından korkmuyorlar. Onun için böyle yapıyorlar. كَلَّا اِنَّهُ تَزْكِرَ Yine hayır dedi. Bu Kur'an sizin için tezkiredir, ögüttür. Sizi temizler, tezkiye eder. Allah size nasihat ediyor. فَمَنْ شَاءَ zekerehu Kim dilerse o Allah'ın ögüdünü alır, Allah'ın nasihatini alır onu düşünür üstünde tefekküre eder. Uamma ne illa en yesha Allahu huwa ehlu't takva. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar o Allah'ın ayetlerinden ügüt nasihat almazlar. Kim alır? Takva evet. ehli Allah a karşı sorumluluğunu bilip kabul edenler, Allah'ın vahyini dinler, başka kitapları önüne koymaz, başka sözü Allah'ın kelamına tercih etmezler. Takva ehli bununla beraber takva ehli olan bir de Allah Allah'tır. Allah da takva sahibidir dedi. Ve ehlül magfire bir de Allah magfire sahibidir. Allah takva ve magfire sahibidir. Yani Allah sorumluluğunu kullarına karşı yerine getirir. Onlar Allah'ı dinlemeseler de üyüt almasalar da nasihati kabul etmeseler de Allah vahyini o kullarına bir sorumluluk olarak, bir takva olarak ulaştırır. Bu Allah'ın sorumluluğudur. Sonra kul ben bilmedim, anlamadım demesin diye Allah kendi sorumluluğunu yerine getirir. Buna beraber Allah mağfiret sahibidir. Yani kul, ben takvayı, Allah'a karşı sorumluluğu kabul ediyorum dediğinde Allah onu mağfiret eder. Buradan bir de neyi anlamamız gerekiyor? Dünyanın öbür ucunda İslam'ın gitmediği, Kur'an'ın ulaşmadığı yerler varsa bu durumda Allah onlara nasıl muamele edecek? Allah yok dedi. Ben sorumluluk sahibiyim. Ben kuluma takvayı emrederken ben de takva sahibiyim dedi. Ben kuluma karşı olan sorumluluğumu yerine getiriyorum ve mutlaka vahimi ona ulaştırıyorum. Mutlaka davetimi yapıyorum. Tercih onundur. Ama zorlamıyorum. Evet, ne buyurdu onun için? En yaşa yaşa Allah. Allah dilerse. Yani Allah onu zorlarsa zaten yapar. Ama zorlamaz onu. Bununla beraber iman etmeyeceğini bildiği halde Takvasını bilir, sorumluluğunu bilir, gereğini yapıp, Rablılığını yapar yani. İnnehum kanu la yercune hesaba. Çünkü onlar hesabı beklemiyorlardı. Böyle bir hesapla karşı karşıya geleceklerini beklemiyorlardı. Onun için böyle davranıyorlardı yabane şekeri gibi aslandan kaçan, yabane şekeri gibi Allah'ın ayetlerinden kaçıyorlar. İmanları ağızlarında dillerindedir. Takvaları yok. Allah'a karşı sorumlulukları yok. Sorumluluğunu eğer kabul ederse önce Rabbini dinler çünkü. Allah hepimizi Hasib isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah hesabını yapanlardan eylesin inşallah hesabını dünyadayken yapıp hesabını görenlerden eylesin inşallah Allah bizi kitabını sağından alanlardan eylesin inşallah Sorundan alanlardan eylesin inşallah Allah hepinizden razı olsun bayan kardeşlerimiz soru gündermişler kısaca ona da cevap vereyim Allah ile Allah'a iman etmeyi anlatır mısınız? Allah ile Allah'a iman etmek. Amentu billah. Buna amentu billah denir. Allah'a öyle bir iman etmiştir ki bu son mertebedir. Zaten söylemiştim. Burası anlatılamaz. Akıl bunu anlamaz. Tatmayana kadar. Allah bunu tattırır. Aklın da bir sınırı vardır, o kendi sınırının ötesine geçemez. Anlatılan her ne olursa olsun o akla anlatılıyor. Allah ile Allah'a iman etmek. Öyle bir Allah'a aşık olmuş ki, her zerresi Allah'ın aşkıyla, muhabbetle yani imanla dolmuştur. Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. Kendisinde varlıktan bir eser olmadığı için Allah ile Allah'a iman etmiştir kelimeye dönersek böyle söyleyeceğiz. Ama bunu tatmak gerekiyor. Bir kömürü ya da bir odunu ateşin içine attınca ne olur? Ateş olur. Aşk da öyle yakmalıdır ki onu aşk haline getirmelidir. Böyle biri Allah'a Allah ile Allah'ın aşkıyla, nuruyla iman etmiş olur. Allah'ın kuluna velayeti teslim etmesi nasıl bir haldır? Allah kuluna, Kulüm sen benim velimsin deyip bu velayeti ona teslim edelim. Ben senden razı oldum. Sen sadakatini ispatladın. Elbette ki Allah kuluna orada ikramda bulunur. Bu her bir kula özel bir ikramdır yalnız. Yani Allah şöyle ikramda bulunur demek doğru değildir. Her bir kula özel ikramda bulunur. Her bir kul Allah katında özeldir. Onun da Allah ile özel bir velayeti vardır. Allah bu velayeti ihsan edip ikram ederken onu özel olarak böyle huzura alıp Velayetini teslim ederken, teslim etmek demek sen benim velimsin dediyse teslim et değil. Buna mürşidi de dahildir. Kimse oraya yol bulamaz. Özel. Valeti teslim ediyor. Mürşidin vazifesi onu oraya kadar götürmektir, taşımaktır. Ondan sonra mürşid aradan çekilir. Çünkü taşıma işi bitmiştir. artık onun işi Allah iledir Allah vereceğini direkt verir artık mürşide gerek yok çünkü orada buna beraber mürşidiyle olan işi bağı biter mi? yok sevgisi bir kat daha artar niye onunla beraber kazanmış nimeti çünkü yakınlığı bir kat daha artar ama aracağını artık oradan aldığı için ayrıca Rabatayı da iyi de keser. Rabatayı da yapmaması gerekir. Zaten müşkidi kestirir onu. Artık alacağını direkt Rabbinden aldığı için arada vesile olmaz. Vesile, vesileliğini yapmış, vazifesi tamamlanmıştır. Dün televizyonda hiç tanımadığı ferişli çocuğa yıllardır bakan bir kadını gördüm. Vicdani rahat olsun diye çocuğa bakmışken bu Allah rızası için olur mu? bunu Allah ona ikram eder mi? Allah yapılan zerre kadar iyiliği bile yok saymaz. Karşılığını mutlaka verir. Ne olarak verir? Kulun gönlündeki niyetine göre. Eğer bu tavrı rahmetse Allah da ona rahmet eder. Rahmetiyle muamele eder. Rahmetle beraber o kula Aynı zamanda ikramda bulunmuş. Allah da ona ikram eder. Ama bunun için sadakatini ispatlaması gerekir. Sadakatini kadın ispatladı mı? İspatladı. Şimdi hangi muameleyi görüyor? Şimdi muamele sırası Allah'a gelmiş. Allah hem rahmetiyle muamele eder. Göreceğiz. Kadına ayrıca ikramda bulunur. Herkes kadını şimdi tanıyor. Herkes yardım etmek için, ikram etmek için sıradadır. Kim sıraya koydu onları? Allah. Vakti geldi. Ama zahmeti de çekti şimdiye kadar. Sadece karşılığı bu değildir. Bu dünyevi karşılığı. Bir de ebedi hayatındaki karşılığı vardır ki o da karşılık olarak Allah'ın güzelliği olur. Bunu Allah rızası için yaptım mı yapmadım mı onu Allah biliyor. O ayrı şey. Sadece gönlündeki rahmetin tecelli etmesi bunun için yeterlidir. Sahabeden biri soruyordu Resulullah Efendimize. Ya Resulallah ben cahiliye döneminde ben müşrikken yani şöyle şöyle iyilikler yaptım. Şöyle şöyle güzellikler yaptım. Bunun da bir karşılığı var mıdır? Resulullah Efendimiz buyurdu ki vesselam. Bu onun karşılığıydı ki şimdi buradasın. Şu bulunduğun yer onun karşılığıdır. Hiçbir şey boşa gitmiyor yani. Yaptığımız güzellikler bize hidayet olarak geri döner. Çünkü hangi güzelliği, hangi ismi üzerinde gösterirsen göster, o Allah'ın ismidir. Allah o kul üzerinde kendini sever, kendi ismini sever. Dolayısıyla ona rahmeti de muamele eder. Mümin olsun, kafir olsun fark etmez. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka görür. Kaldı ki o kardeşimiz mümin... Evet. Allah hepinizden razı olsun. Başta da söylediğim gibi Allah nasip ederse bir dahaki haftaya ismi azami hep beraber öğreneceğiz. O isimle nasıl dua edileceğini öğreneceğiz. Yalnız öyle kitaptan Okuduğumuz ya da dinlediğimiz gibi değil. Herkes kendine göre işte ismi Azam budur ve böyle dua edilir. İsmi Azam şu isim olabilir. Bir de ismi Azam duası diye dua yazmışlar tabii. Öyle değil. İşin hakikatini öğreneceğiz. Hem de Allah'tan öğreneceğiz. Allah Allah ismi Azam diyecek. Ben onu söylemeyeyim haftaya hep beraber öğreneceğiz inşallah. Allah'a